Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İzmir'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan Lady Tuna adlı gemiden sızan yakıt, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldızburnu kıyılarına vurarak denizde kalın bir tabaka oluşturdu. Fırtınanın etkisiyle kıyılara ulaşan atık yakıt nedeniyle yaz aylarında insanların denize girdiği kıyılarda renk değiştirdi. Sızan yakıttan en çok etkilenen yer Paşa Limanı bölgesi oldu. Kıyıya yakın bölgelerde yaşayan deniz canlılarının da kalın yakıt tabakasından etkilendiği belirtildi. Denize yayılan yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlandı. Çalışmaların 15-20 gün sürebileceği bildirildi. Geçen 18 Aralık Pazar günü Ildır'daki bir balık çiftliğinden aldığı orkinosları Japonya'ya götürmek üzere yola çıkan Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemi balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaparken ...Murasa Adası yakınlarında kayalıklara oturdu. Kayalıklara oturan geminin gövdesinde yırtık oluştururken... ...büyük miktarda akaryakıt da denize sızdı. Geminin etrafı bariyerlerle çevrilmesine karşın... ...yakıtın çevreye yayılmasına engel olunamadı. Çevreye yayılan yakıtın bir bölümü fırtınanın da etkisiyle kıyılara ulaştı. Konumu ve doğa yapısıyla birçok kuşa ev sahipliği yapan... ...ve birçok kuş türünün de göç yolunda uğrak yeri olan Şanlıurfa... ...son birkaç yıldır yeni bir kuş türüne ev sahipliği yapıyor... Geçtiğimiz yıllarda ilk kez kuş fotoğrafçıları tarafından Şanlıurfa'da görüntülenen Akyanaklı Arap Bülbülü Türkiye'deki kuş listesine eklendi. Akyanaklı Arap Bülbülü'nün Suriye'de devam eden savaştan dolayı doğal yaşam alanlarının yok olduğu ve savaştan kaçtığı düşünülüyor. Kuş gözlemcilerine göre Akyanaklı Arap Bülbülü dağılımı batıya ve kuzeye doğru genişliyor. Gözlendikleri alana en yakın olarak Suriye'de Fırat Nehri üzerinde Deir Deirizor şehrinde yaşadıklarını biliyor ki, Bu bölgenin en yakın kuş uçuşu 270 km mesafe ve Fırat Nehri takip edildiğinde ise bu uzunluk 340 km'ye kadar çıkıyor. Akyanaklı Arap Bülbürü'nü görüntüleyen kuş fotoğrafçısı Mehmet Mahmutoğlu 3 yıldır kuş fotoğrafçılığı yaptığını belirtiyor. Kendisi Şanlıurfa'da aynı zamanda yerel bir televizyon kanalında da haber programı sunuyor. Anadolu'da yaşayan 460 kuş türünün 350'sini gözlemiş ve fotoğraflamış kendisi. Bu olayın ilk kez yaşanmadığını ifade eden Mahmutoğlu daha öncesinde Irak'ta yaşanan Körfez Savaşı'nın ardından kuş gözlemcileri bölgede hareketlilik gözlemledi. Kısa vadeli uçan ve göç etmeyen Irak yedi kardeş kuşu Şanlıurfa'da görüntülenmişti bu dönemde. Irak yedi kardeşi çılılıklarda yaşayan bir kuş ancak savaş onları da etkiledi. Yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye'de 2000'li yıllardan beri kendisi görülmeye başlandı. Şimdi o bölgede çoğalmaya başladılar. Çoğaldıkça da daha geniş bölgelere yayılmaya devam ediyorlar diye konuştu Mehmet Mahmutoğlu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde buz tutan gölete giren köpek buzların kırılmasıyla suya düştü. Suda çırpınan köpeği kurtarmak için yurttaşlar seferber oldu. İnegöl'deki kültür parkının içindeki göletin içine köpek girdi. Buz tutan göletin üzerinde gezinen köpek buzun kırılmasıyla suya düştü. Çırpınan köpeği gören gençler kendi imkanlarıyla el ele tutuşarak köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen kültür park güvenlik görevlilerinden biri kendini göletin demir korkuluklarına bağlayarak gölete indi. Görevli suyun içinde donmak üzere olan köpeği kurtararak yukarıya çekti. Türkiye Güneş Enerjisi sektörünü temsil eden 3 büyük sivil toplum kuruluşu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ilettikleri ortak yazıyla sistem kullanım bedelleri alanında yapılması planlanan artışa yönelik, değerlendirmelerine paylaştılar. Günder, Genset ve GÜYAD tarafından ortaklaşa iletilen yazıda lisanssız elektrik üretim santrallerine uygulanan bu bedellerin 10 kata kadar arttırılacağı yönünde yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılırken, bu düzeydeki bir değişikliğin Türkiye Güneş Enerjisi sektörünün gelişimine birçok açıdan olumsuz etki yapacağı vurgulandı. Türkiye'nin lisanssız alandaki güneş enerjisi gücünün 30 Kasım 2016 tarihi ile 780 MW'a ulaştığının ve bu gücün 2000 ila 2500 MW'a yakın düzeyde arttırabilecekken çağrı mektubu sağlamış yapılabilir seviyede projenin bulunduğu hatırlatılan yazıda yerli yabancı yatırımcılar tarafından devreye alınmış veya alınabilecek olan tüm bu projelerin planlamalarının ve yatırım hesaplamalarının yürürlükteki mevzuata göre yapılmış olduğunun altı çizildi. Güneş Enerjisi sektörü temsilcileri bu değişikliğin 600 milyon dolarlık kredi yüküyle hayata geçmiş mevcut yatırımlar üzerinde öngörülemeyen ağır bir finansal yük oluşmasına neden olacağı tespiti paylaşılırken aynı zamanda sektörün yatırım finansmanına erişiminin de daha pahalı ve zor hale getirerek devam eden projelerin hayata geçmesini de riske sokacağını savundular. Yazıda Güneş Enerjisi yatırımlarına yönelik mevzuatın sürekli değişmesine sektörde öngörülebilirlik ve hukuk güvenliği ilkelerini sorgulanır hale getirdiğini, bunun da ileriye dönük yatırım planlamaları açısından caydırıcı olacağı değerlendirmesi yer aldı bu üç büyük sektör sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamada. Güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de ilerlemesi ve gerilememesi için bu sivil toplum kuruluşlarının seslerine kulak vermek gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.